Ashab-ı kiram Uzun yıllar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medresesinde Eğitim görüp Başarılı Müslüman Serfikası aldıktan sonra iyi adam olmadılar Bu kadar kimseyle uğraşmadı zaten Peygamber aleyhisselam Efendimiz 23 sene peygamber oldu ama 10 binlerce sahabi Son 2-3 de Müslüman oldular Ebu Bekir'ini bile radıyallahu anh günlerce kampı alma fırsatı bulamadı zaten iki gün sadece Sevr mağarasında beraber kalabildiler kimseyle üç gün üst üste beraber kalamadı sevgili hanımlarıyla bile aylarca bir arada kalıp onları eğitme fırsatı bulamadı ki o büyük insanlar Allah'ın Kur'an'ında beğendim bunları beğendim dediği insanlar girdikleri kurs katıldıkları kamp eğitim seminerleri sayesinde böyle olmadılar çoğu çoğu 120 bin sahabiden çoğu belki 100 binine yakını Kur'an'dan 10 sayfa üst üste de bilmiyorlardı o büyük makamlara hoca oldukları için hafız oldukları için çıkamadılar Öyle değildi onların yükseliş temposunun nedeni. Neyle oldular? Bu mücadeleyi kazandılar. Hangi mücadeleyi? Geldiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne, uzun uzun brifinkler almadılar. Mesela, sizlerde defalarca, hadisi şeriflerde görüyorsunuz, geliyor, Muhammed, Muhammed ne istiyorsun bizden diyor. Ne istiyorsun bizden diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne cevap veriyor 5 şey sayıyor bunları istiyorum diyor. Allah diyeceksin beni Allah'ın elçisi kulu kabul edeceksin sayıyor işte namaz diyeceksin düşünüyor düşünüyor adam mesela Emran İbni Husayn isimli bir adam gelmiş bunları dinledikten sonra bak Muhammed demiş çünkü Müslüman değil bak Muhammed demiş bu dediklerin olur ama demiş sen cihat diye bir şeyden söz ediyorsun. Ben canımı sokakta bulmadım demiş. Senin dinin için ben ölemem demiş. Şimdi bu adamda hiç meymenet, Müslümanlık diye bir şey var mı? Bunun 20 sene kampı alınması lazım eğitilmesi için bizim mantığımıza göre. Sonra da ben babamdan 5 tane 10 tane hurma ağacı kaldı. Her sene gelip bunun sana şu kadarını zekat mı vereceğim ben demiş. Senin fakirlerin içinde yaşayamam ben. Demiş. Kılar kaba aleyhisselam efendimiz de elini tutmuş sıkmış, İmran demiş zekat yok, cihat yok o zaman sen cennete giremezsin demiş ciddi mi söylüyorsun demiş tabi giremezsin demiş, durmuş durmuş tamam, onları da yapayım bari demiş onları da yapayım şimdi bize göre ya çaktırmadan müteahhit tamam tamam muslukta takarı oraya ediyor ya böyle sonra da inşaat bitince bir şey yapmıyor Öyle dedi zannediyoruz. E adam hikaye sonra şehit diye gitti, şehit oldu. O gün hangi eğitimi gördü biliyor musunuz? Ahiret emelini dünya sevgisinin üstüne çıkarma eğitimini. O adam o gün orada dünyayı sildi gözünden. Sonra buyurun Uhud meydanına dendiğinde daha iyi şartlarda bir görüşme yapabilirdik falan demediler. Tamam hadi düğüne gider gibi şehadete gittiler. Şehadet din önünde, yani şu dünya hayatını, 18 yaşında bir genç olarak bırakmanın, ve ebedi toprağın altında kalmanın önündeki engel, dünya sevgisidir. Dünya sevgisini mı bir engel yok ki. O zaman sabah namazına da rahat kalkıyorsun. Ne telefon var, ne cihaz var, ne Ramazan davulu çalıyor, sabah namazı kaçırmadılar ama evlerimizde bando gibi cihazlar var şimdi herkesin evinde davul sesi veren cep telefonlar var sabah namazına kalkamıyoruz. çünkü sabah namazına saate kurarak telefonu ayarlayarak kalkılmıyor dünyayı kenara atıyorsun sabah namazı kendiliğinden önüne geliyor o zaman